Rahim Allah hem deder, ondan yardım ve maaf ederiz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verici yoktur. Allah'ın Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı.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 husuf veya husuf, güneş ve ay tutulması baplarına bakarsanız namazlarına, orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı hareketler yapıyor namazdayken. işte gidiyor, geliyor, elini uzatıyor falan. Sahabe diyor ki, Allah Allah'ın Resulü sen daha önce böyle bir şey yapmadın. Yani ne yaptın? İşte hadis-i uzun, ben bu bölümünü alayım. Rabbimden diyor üç şey istedim. İkisini verdi, birini ne yapmadı? Verdi. Neydi bunlar? Diğer kavimler gibi. Mesela bir kavim ne oldu? Domuz oldu. Bir kavim ne oldu? Maymuna döndü. Veya daha değişik birçok rivayetlerde işte sürüngenler haline geldi. Ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbime dua ettim. Benim ümmetimin suretlerini ne yapmasın? değiştirmesin. Kabul etti diyor.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 Göremezsin. En şerifleri İsfahan yargılarıdır. Onlar da yetmiş bin tane fire vermeden deccal çıktığında ona tabi olacak insanlardır. En şerleri onlar. Muhammed ümmeti de ne yapacakmış? Aynı bunlar gibi bölünecek. Ve Allah'ın Hazreti ve Celle'nin dediği gibi Müminin Mi suresinin 52-53. ayetlerinde sizin Rabbiniz benim bendir. Öyleyse benden korkun.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 Ve burada kardeşlerim bir de iblis faktörü var. İblis Kur'an'ı güzel okuduysanız ki okumanız gerekir. Allah'la Azze ve Celle'yle aralarında bir münazara var. Andılsın ki onların etrafını ne yapacağım? Ve sana çok az şükreden bulacaksın. Şimdi kuşatacağım derken İbris'in ilk yaptığı Allah'tan ve Resul'dan uzaklaştırmak. Bakın, şu yaşamış olduğumuz toplumda namaz hocası Kur'an sünnete göre mi? Yok. Haç rehberi Kur'an sünnete göre mi? Değil. Yani İbris öyle bir ağını örmüş ki hacca gidecek Müslümana hac rehberi diye ne yapıyorlar? Veriyorlar. Kimin? Hanefi mesela. Öbürü? Şafi Öbürü Şiaları. Hiç Allah Resul var mı orada? Yok. Yok dayanak değil. Yani. Malzeme o ki. Asıl değil. Bu neyi gösteriyor? İblis hapten insanı ne yapmış? Uzaklaştırmış. Onları bölecek her şeyi yapmış. Şimdi kurtulan kimdi? Sünnette uyum. Harika. Orada bir şey daha zikrettim. Ne dedim? Deve eti yeme ne yapar? Abdest bozucu. Abdest bozucu. Kim inanıyor buna?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 işittik, aşağı, itaat ettik. Tasdik olunacak dindir. Ve e, sahabe diyor, İslam'ın temel taşları. bunlara asarlanıyor. Çünkü dini bize ne yapmıştır? Bunlar anlatmıştır. İşte bu rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve ashabımın yolu üzerine diyor. Şimdi burada kardeşlerim Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sorulduğunda ne yapardı? biliyorsun söylerdi. Yoksa vahiy gelirdi. Falan kim ne sormuştu? Şu. Gel. Adamı ne yapardı? Hükmünü anlatırdı. Sahabeye bakıyorsun. Geliyor. Diyor ki ben hanımımı yüz talakla boşadım. darimini nafletliği İbn-i gelen rivayette. İbn-i Nesud'un Adam diyor ki bari Allah'ın kitabından haber ver. Diyor ki ben onda da bulamadım. O zaman diyor peygamberin sünnetinden haber ver. Ve onda da diyor biz üç talak yüz Bilmiyoruz. O zaman sen bir şey söyle. Ben yüz talakla hanımı boşadım. İbni Mesud diyor adamın sakalından yakalıyor. De adam diyor. Allah'ın kitabında yoksa. Resulullah'ın sünnetinde yoksa. Ben sana ne cevap vereyim? Ben bir şey söylesem. Bu da Allah'ın kitabına ters Resulullah'ın sünnetine ters olursa yarın mahşer yerinde beni hangi yer barındırır Allah'tan beni kim ortalık Biz Allah'ın dininde üç talak biliyoruz. Sen bunu yüze çıkarmışsın. Git nereden halledecekse hallet ben bilmiyorum diyor. Yani onların durduğu yerde dinde ne yapman gerekiyor? Durman gerekiyor. Konuştu mu demek ki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 ben de oradakilere sordum ne gerekiyor işte İbn Abid'in Fetvayı hindiye falan dedi. Geldim buradan çağrı kitabı o zaman en muhteşem kitap eviydi buraların. Şimdi kargaya döndü. Geldim oradan anam 18 yıl. Kollarım ağrıdı eskiden dolmuş falan ne? trene git trenden götür öyle. Neyse aleykümselam. aleykümselam.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 işte dedeli, çoban ne yapacak? Kuyu var. Kuyuya girse, yıkansa kuyu pis olacak. Onların mezhebine, Cenab-ı Hak girdi mi kuyuya, durgun suya. Şey olacak, ne yapacak? E kap da yok çıkarıp çıkacak. Elbisesini yırtar diyor. Serçe parnağını iyice bağlar, su almayacak şekilde. Girer diyor, kuyuya yıkanır. Çıkarken de ağzına su alır. Çıkar parmağını çöze, ne kuyu pis olur, ne de adam Cenab-ı Yani yazdıkları fıkıh kitapları en basit. Ahlakın izin vermediği için, şöyle olsa ne olur diye çok acayip ifadeler. Var. Hep bunlarla dolu. İşte bu kayıda neymiş? Onların durduğu yerde, sen de duracaksın. Konuştuğu yerde, hakkı söyleyeceksin. Çünkü dinin ayakta kalması için, zalimin,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 getirmişlerdir. İnsanlar senden uzaklaşsalar bile sen selefin sözlerine oy. Yani öyle sözler vardır ki söylendiğinde insanları acıtır. Mesela selefimiz hiçbir zaman devlet erkanının kapısına gidip gelen alimden istifade etmez derdim. Tüm ilişkiyi keserlerdi. Bugün ben kestiğim zaman böyle birinden ilişkiyi herkes beni suçlayabiliyor. Herkes kendi kendine bir hüküm verebiliyor ve bir belama gidip uyuk olabiliyor. Ama Selef hiçbir zaman hiçbir zaman devlet erkanının kapısına gidenden istifade etmez. Dünyanın istetliği en büyük halim olsun. Yine Selef'in en önemli kaydelerinden birisi sana güzel söylüyor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 yapmalı. Hakkı anlatırdı. Hatta birçok e, meselede talebe ve hoca ilişkisinde örnek verdiğim bir rivayet var. Hatırlar mısınız? E, bir gün insanlar toplanıyor. imam maliye gidiyorlar ilim almak için. İmam anlatıyor. Anlatıyor. Yorulmuş. Evine çekilecek. Allah'tan diyor, korkanlar dağılsın diyor. diyor Biraz arkadaşlar kaldıktır diyor. Imam devam etti diyor. Kalbinde diyor azıcık peygambere iman varsa diyor dağılsın. Benden diyor biraz arkadaş kaldı. Bir kısım kalktı gitti. Azıcık diyor anlattı anlattı diyor. Kitaba iman varsa kalbinde gitsin. Yani yorulmuş artık. Anlatıyor yine benden arkadaşlar kalbinde diyor azıcık iman kalan kalksın dedi diyor. Eskenci benden birkaç arkadaş katımların işaret ediyor. Ne Allah korkusu, ne de sus sevgisi, ne kitap, ne de galibiyetin bir şey Ben bazı ataftlar. Bu tür sözleri imam söylemekten çekinmemedi. Ya ben bunu söylerim. Bu bir daha buraya gelmez. Kalbi hırlı edep anladım. Sınırlar neyse bunu da ne yapmalı söylemeli. İbn Hayr da diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah'a giden yolda hakem ve kulağız sadece Allah ve onun Resuludur. Allah Subhanahu ve teala bunu en güzel şekilde hayata geçiren selefi salihini sonradan gelen insanlar için örnek bir toplum yapmıştır. Selefin kurtuluş yolu da ancak Allah Resulü'ne harfiyen tereddütsüz uymaktan geçer.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 Ya Rabbi beni bir an olsun nefsime bırakma. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim kalbimi de ne yap? İslam'da sabit kal. Yani ayağımı dinimde sabit kıl. kal. Bunu bir Resul dua ediyor. Bir kul olarak bizim ne yapmamız gerekiyor? Devamlı. Hepiniz çıplaksınız diyor. Benden isteyin ki giytireyim. Hepiniz hidayete muhtaçsınız. Benden isteyin ki size ne yapayım?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 adamlar yemek beklerken durun ben bir yemeğe bakayım geleyim der gidiyormuş öbür o diye gidip geliyormuş böyle bir türlü yemek gelmiyor gece yarı soruyor gelmiyor. en son gittiğinde hepsi peşinden geliyor bir bakıyorlar ki bir çarmık gibi bir şey vurmuş, oraya gancaya kazanı damış altına da bir mum koymuş demişler ki hoca hani yemek dur diyor daha pişmedi e bir mumla koca kazan bir şey mi? E koca gövde te uzakta bir mumla ısınıyorsa bu mumla da bu kazan ne yapar? Bir şey. Bir şey. Şimdi ben falan alimi tanıyorum. Sen istediğin kadar tanın. Ondan itibatlı değilsen. Aynı o mum ışığını gördüğün gibidir. Yaklaştıkça ne yaparsın? Aydınlanırsın. Karanlıktan çıkarsın. Beni görürsün. Isınmaya başlarsın. İşte Rabbani alimleri tespit edip irtibatlı olmak da insanın samimi bir Müslüman olmasına ne yapar? Sebep olur. helal haramı birinci ağızdan öğrenme yoluna doğru gidersin. Ne kadar uzaksın? Belki ışırsın ama taklit olarak ne yaparsın? Işırsın. Bugün namaz kılıyorsun. Yanına bir başkası geliyor hemen sana ne diyor? Sen niye böyle namaz kılıyorsun? Bak namaz var adamda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 o öğrenmedi değil. Niye öğrenmedi demem ama öğrendi. Demek ki samimi Müslüman olmanın ikinci kaydesi neymiş bu. Çünkü helali, haramı, dini, sünneti biz kimden öğreniriz? Alemlerden. Geçen cuma günü verdiğim sohbeti şey örneği hatırladınız mı? Şimdi bir sünnetin etrafında şüpheler diye kitap okumuştum. Orada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 İkincisi kardeşlerim, İslam davetçisi Rabbani alimlerle ne yapacak? İçtibatlı olacak ve onların ilim meclislerine, toplantılarına muhakkak gidecek ki sahabenin de bu konuda nasihatı vardır ki Allah kendisine daha olsun. İbni Mesud ne der? Hoca ol hoca. Olamadın mı? Talep ol. Olamadın mı? İlim meclislerinde bulun. Olamadın mı?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 Ey imam diyor. Şu ayet hakkında bana bir bilgi verir misin diyor. İmam bilmiyorumdur. Adam mağrur bir şekilde bu yandan geliyor. Şu ayet hakkında bilgi verir misin? Yine ısrarlanç soruyor. Ne kadar soruyu çoğaltsa da imam bilmiyorumdur. Ve adam mağrur bir şekilde çekiyor gidiyor. Gider gitmez talebeleri rahatsız olur. Ey imam.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 O kadar edetli ki, yani talebelerin zayıf akıllarına o adamla tartıştığında bir şey girmesinde ne yapıyor? Korkuyor ve ondan konuşmuyor. Bugün ne var? Birisi öyle hasbel kadar gelse hemen herife saldırırlar. Şeyler anlatırlar. Hatta benim yanıma geliyor bazılar. Şuna kaç, şunu anlattım, bunu anlattım. Öyle her adamdan böyle konuşuyor ki ben oturup bakıyorum şunu. Davetli mi?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 Mesela Allah kendisine rahmet etsin, vefat etti. Şeyh Muhbir. Ee, Mısır'da El havlayan köpeğine, şeyhine diye bir kitap yazdı. Yani e, şeye karşı neydi adamın adı? Ee, El Eser ulemasından. Akif neydi onun adı?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 Şartlar oluştuğunda muta da yapabilirsin, müzikte dinleyebilirsin, tokulaşabilirsin de haramlar ne yapar? Hepsi var de değil mi? Bak dil geldi gitti. Neyse. Adı... Hah tam yani. değil de şey ee... Neyse gelmedi gelmedi gelme. Demek ki onlara da haddi ne yapılacak bildirilecek Beğitimle.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 bu rivayeti karşıdakine söyleyince bırak o tebelensin dursun. Sen onun okuduğuna veyahut gittiği yola kötü deme. Doğruyu söyle hak anlat bırak. Ama kötülersen, hocasına kötü söz söylersen bu sefer ne olur? Düşman var, Sana düşman o zaman söylersin. İtikati kötülüğün zannedersin. Doğru şeyi söyleyin. Bizim akidiye yanlış olan sözleri gündeme getirerek ondan önce doğruyu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 İlme talipliğin bu noktada mı? Bunun dışında da kendini yemeliyebiliyor musun? İlme sürekli ve istekli talip olmalısın ki samimi bir Müslüman olasın. Dininin inceliklerini öğrenesin. Hiç kimse seni ne yapmasın? Aldatamasın. Bakın şimdi öğrendiğiniz bir konu var. Bununla kader bir cumaya gittiniz. Bir vaiz dinliyorsunuz. Öğrenttiğinizin e,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 Kitapla dersleri öğrenip insanları uyarma. Bu da herkes için değil. O konuda ihtisas sahibi, ehil olan insanlara düşer ki demin e, başında da dedik, e, el eserin havlayan köpeği diye Şekmukbilin yazdığı kitap nedir? O ana kadar belki adamına da aklına gelmedi ya. Fethdarlar kitabı da var bunun. Neydi o ya?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 yapması gereken ve samimi bir Müslümanın olmadaki noktalar. Evet. Yine fırkayı naciyenin yolundan ayıran ve fırkalaşmanın en önemli noktalarından birisi de beyat meselesi. Bugün günümüzde kimi işte tayfayı mansura biziz deyip beyat isterler. Kendilerine beyat etmeyene ne yaparlar? Kafir derler.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 Müslüman olmuyor. İşte samimi bir Müslümana Kur'an ve sünnete uygun bir biat vardır. O da kimdir? Müslümanların emirnedir ki o da şimdi kıyamete kadar bir kim kaldı? Allah'ın halifesi olan Mehdi kaldı. Ona kadar beyatı kafadan ne yapacak? Bir silecek. Çünkü bu Müslümanların emirnedir.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 Evet, Sekizincisi ise samimi bir Müslüman olmak istiyorsan dünyanın güncel meseleleriyle meşguliyetini bir azalt. Bugün tevhid meselesi işliyoruz. Allah'ın isim ve sıfatlarını işledik. Şaka da olsa kardeş kırılmasın buradaysa. Vizyondaki filmlerini birazdan oradan varışalım diyor şimdi arkadaşım dersi. Ha, art niyetten değil. Güzel bir niyetten diyor. Ama şunu dese aynı arkadaş, "Ya bugün 18 19. ders arkadaş. Her derste isim ve sıfat işledik. bu adı dedim işliyorduk. Her tevhid şerhinde birden fazla sıfatı öğrendik. O güne kadar kaç tane olur? iler tane öğrensen, en az 3 4 tane geçti her hadiste. Yani 19 tane Allah'ın ismini ve sıfatını ne yapıyorsun? Öğren. Al sana vizyondaki. Allah'ın isimlerini öğrenen ne yapar? Cennete gider. Dünyayla meşguliyetini ne yapacaksın? Azaltacaksın. Kes demiyorum. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Dünyada garip bir yolculuk. Bir ağacın altında oturup gölgelenip sonra kalkıp gider Yani garip nasıl yaşar? Senin gibi değil. Alanya'da yazlık, Şankaya'da katlık, çay yolunda villa, altta otomatik fites araba, olmaz. İngiliz'den kalkıp da üç ay yürüdün mü ya azlığın bitince yaprak yedin mi? Hapiste yattın sonra geriye dönüp de bir ravi olmak için altı ay yolculuk yaptın mı? Ben sana garip deyim işte. <gülüyor> evet. Demek ki dünyalık meşguliyet insanı dinden de ne yapabiliyor? <gülüyor> Uzak kılabiliyor. Öyle bir zaman gelecek ki tarihi de gelen divayette i̇bn Mesud Meşik Bugüne bir Mesud diyorlar.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 maddi ne kadar şey yapıyor, yukarı gidiyor, aşağı inceliyorlar. Bakacak bir şey bulamayacaktır. Vay enayi, malını yedir. Diyor. Soruyorlar. Bu ne zaman olacak? İbn-i Mesut diyor ki, bunu biz de sorduk. Diyor. İnsanlar, dünyalık meselelerde o kadar meşgul olacaklar ki, bir susamda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 Bu da dünyaya meşguliyet demek ki kardeşler birçok şeyi ne yapıyor? Alıyor, götürüyor. alıyor Ve bakın sahadelere Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın tavrına. Çok sevdiği bir sahade var. Bir sürü ganimetlerden kırmızı develer gelmiş. Bakıyor şimdi. Mercedesler, cipler, böyle güzel arabalar böyle bakıyor.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 bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de dünya malı olacaktır. Dünya malı o aya gelen. Ve ben size diyor dünyanın gelinlik güzel bir kız gibi süslenip gelmesinden korkarım diyor. Aslında bugünkü size işleyeceğim ders ilme ihanet edenler de haklı işleyeceğim inşallah. Buradaki maddelerden birisi ki Diyanet hocaları şunlar bunlar da hicvedeceğim bizim hocaları da hicvedeceğim. Dünyalık meta karşısında yani anlattığından, yaptığından dünyalık bir menfaat isteme ilim ehlini helak ettiği gibi tabiyetinde helak <gülüyor> etmiştir. Çıkıyor adam şimdi, hocaların anlattığı yanlış mı arkadaşlar? Şu son dönemin bakın, hutbelerine bakın, dört dört inanın bakın, çok güzel hutbeler var. Peki anlatan da dahil, dinleyen de dahil var mı bir etkisi? Yok. Neden yok?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 Ben uzatmayayım meseleyi. Kısa kısa geçeyim. <gülüyor> Yine maddelerden bir tanesi. Açıktan açığa kurtulan, fırkı olan sahabe yolundan olduğunu her ortamda ilan edeceksin. Bir adam geldiğinde sana hangi itikattansa anlatıyor mu? Anlatıyor. Yani çok iyi anlatıyor. Gel diyor. Bak bizim nur kitapları okuyalım. <gülüyor> Bak biz diyoruz.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 Akidesini söylemekten çekinmemiş, korkmamıştır. Hakkı açıkça ne yapmıştır? Söylemiştir. Biz bunu yapmadığımız müddetçe biri çıkar bize vahabidir mi? Der. Ben vahabi değilim, de istediğin kadar bağır. Nehepsiz der mi? Der. Dinsiz der, çafiz der, İngiliz acanı der, Suut acanı her şeyi der. Sen de ona anlatırsın ya.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi arkadaşının dini üzerinedir. O halde herkes kiminden arkadaşlık yaptığına çok dikkat etsin diyor. Ve yine diyor bakın Bukhara müslim dahil bütün hadis kitaplarında bulursun müminle arkadaşlık yap. Yemeğini kim yesin? Yeminle. Şurada yemeğini yer fasık Şurada karnında senin yiyeceğin ikramın vardır. Hayırın? Senin ne yap Şerine Bak arkadaşa ne yapacak mısın? Dikkat edecek misin? Ve alimler diyor ki Allah kendilerinden razı olsun. Bana arkadaşını söyle. Ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Kendine arkadaş olarak selefin menheci üzere olan takva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 Buna davet ettiğin zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Falan halim böyle demiş. Öbürü dedik ki filan da böyle demiş. Öbürü de demiş ki filan da böyle demiş. Ne yapacağız şimdi? İş, ne yapıyor? yapıyor? Sıkışıyor. Öyleyse insanların selefin menhecine hikmet ve basiretle davet edilmeli. Çünkü Allah Azze ve Celle Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et.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 sökülüp koparıldığı herhangi bir şeyde muhakkak çirkinleştirir ve kötülendirir. Allah hepimize hayır versin. Davet deyince tabi davetinde birçok vasıfları, ahkamları var. Ama ben burada maddesinin üzerinde duruyorum. Burada Allah Azze ve Celle ilan ettiğimiz hak daveti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 sorduk diyor Allah'ın esli insanlar bizden nasıl el çeker. Esnemeye sağa sola baktığında gülüşmüyor, şakalaşmıyor. Başladım ondan zaten elini çektiler. Subhaneke Allahumma ve bihamdike her <gülüyor> şeye la ilahe illa ente ve estağfiruke ve elhamdülillah <gülüyor> <gülüyor> Rabbel